Allahu azze bi llahi min ve nasta'inu ve nasta'ifu ve na'uzu min ve nasiyat amalina. Men ve men yudlil falahadillale. Ve eşhedu anla illallah Ve ve fein istakall hadisi kitabullah ve hayral hediye haddi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrul umuri muhtesatuha ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalaletin finnar. Tefsir dersinizde bugün inşallah kadınların tesettürleriyle alakalı olan Nur suresi 31. ayetine kalmıştık oradan devam edeceğiz. Allah Teala ve Celle mealen şöyle buyuruyor. Mümin kadınlara da söyle, bakışlarını sakınsınlar, namus ve ifetlerini korusunlar. Kendiliğinden görünen kısımları müstesna olmak üzere ziynetlerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerine örtsünler. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kendi kadınları, ellerinin altında bulunanlar, Erkeklerden ailenin kadınına şehvet duymayan hizmetçi gibi tabi kimseler yahut henüz kadınların gizli kadınlık hususiyetlerinin farkında olmayan çocuklardan başkalarına ziynetlerini göstermesinler. Gizlemekte oldukları ziynetleri anlaşılsın diye ayaklarını yere vurmasınlar. Hep birden Allah'a tevbe edin ki ey müminler kurtuluşa eresiniz. İbn-i Mesud radıyallahu anh bu ayette geçen ziynet kelimesi hakkında şu tefsiri yapmıştır. Zinet iki türlüdür. Görünen zinet ve sadece kocasının görebileceği gizli zinet. Görünen zinet Arap kadınlarının giymeye adet edindikleri elbiseleri üzerine giydikleri örtüler ile elbiselerdir. Gizli zinet ise kocasından başkasına göstermesi caiz olmayan sürme, yüzük, bilezik gibi şeylerdir. Bunu sayısına abla İbnevi Şeybe, tefsirinde Abdurrezzak, bir Dünya El-İyal'de, Taha-ı şerhümeanl Taberi tefsirinde Taberani, mucem Kebir'de, İbnu Katan, i̇hkam Nazar'da, İbni Habib, El-Gaye ve Nihaye'de e, rivayet etmişlerdir. Elbani, Hicab Risalesi'nde sayı olduğunu belirtir. İbni Mesud Radyalant'tan diğer rivayette, zinet iki türlüdür. Zinetüz zahire, açık zinet ki o elbisedir. Diğeri ise gizlenen, hal hal, küpe ve bileziklerdir. Yani İbn-i radiyallahu anh'ın bu açıklamasına göre ayette geçen kendiliğinden görünen kısımlar müstesna olmak üzere ziynetlerini göstermesinler ifadesi. Kendiliğinden görünen kısımlar e, yani kadının dış elbisesi olarak giydiği elbisedir diyor. E, ama göstermesi yasaklanan zinetleri ise bunun dışında işte e, hal hal küpe bilezik. Önceki rivayette işte yüzük sürme bunun gibi şeyler zikrediyor. Yine İbn Mes'ud diyor ki: "Zinetlerinden kendinden görünen kısım müstesna kalındaki zinet elbisedir." Nitekim mescide her çıkışınızda zinetinizi alın ayetinde de elbise kastedilmektedir. Yani Araf 31. ayetini zikrediyor burada. Bu ayette geçen zinet kelimesiyle tefsir ediyor. Yani Kur'an'ı Kur'an ile tefsir etmiş oluyor. Bunu da Tader-i tefsirlerinde İbn-i Şeybe, Taberani ve Hakim sayısınavlar rivayet ediyorlar. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a dedi ki, Ayette geçen görünen zinet, yüz, göz sürmesi, eldeki kına ve yüzüktür. Bunlar evinde gelen insanlara, mahremlerine görünür. Yani burada bazıları İbn-i Abbas radıyallahu anh, işte kadının yüzünü açabileceğine cevaz verdiğini İttihad bu rivayete dayanarak burada İbn Abbas'ın kastettiği şey mahremlerini mahremlerinin görebileceği yerlerden bahsediyor. Böyle açıklıyor yani İbn Abbas. Bunu Taberi, rezak, tefsirlerinde ve Beyhaki Sünen'inde Hasen-i rivayet ediyorlar. Yine İbn Abbas radıyallahu zinetlerini göstermesine raiyet hakkında şöyle dedi. Kadın halhalını, dirsek ve omuz arasını, boğazını ve saçlarını kocasından başkasına gösteremez. Bunu da İbnü'd-Diyâtî, Et-Temhîd'de İbn, Biyatim, de İbn Abdilber Beyhaki Sünen'de ve Taberi Tefsir'in asen isnatlar rivayet ediyorlar. İbn Abbas radıyallahu diğer bir rivayet. Kadının bu insanlara yani mahremlerine gösterebileceği zinetleri, ayette zikredilen mahremlerini e, kastediyor. Bu zinetler küpeleri, gerdanlığı, bilezikleridir. Halhalı dirseğiyle ile omuz arasını, boynunu ve saçlarını ise sadece kocasına gösterebilir. Bunu da Taberi ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Yine İbn Abbas radyalanma diğer rivayette, ''Ziynetlerini göstermesinler kavli hakkında el ve yüzü göstermesinler demektir.'' dedi. Evet, bu rivayette İbn-i Şeybe, Musannef'te, İbn-i Hatim tefsirinde e, sayısnaflar rivayet ediyorlar. Yani İbn Abbas radyalanma el ve yüzün örtülmesi gerektiğini burada açıkça ifade ediyor. Ummu Seleme radıyallahu anh'a'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydım. Yanında Memune radıyallahu anh'a da vardı. İbnü i radıyallahu çıka geldi. Bu hicab ayetinden idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haydi ikiniz de perde arkasına geçin buyurdu. Dedik ki ey Allah'ın Resulü o ama değil mi yani kör değil mi? Bizi ne görür ne tanır? Buyurdu ki siz de mi körsünüz onu görmüyor musunuz? Bunu Hasan İsnad'la Ahmet Ebu Davud Tirmizi İbni İbban, İbni Saad Beyhaki, Hatibül Bağdadi tarihinde, Nesai Sünenül Kübra'da, İsa bin Rahüye Ebu Yala Taberani, İbni Abdilber Ettemhid'de, İbni Katan, i̇hkam Nazar'da, Tâ Hâvi Şerhumuşkül Lasar'da, Tirmizi Nevadirül Usul'de, İbni Sakir tarihinde ve İbni Kuteybe Tevilül Muhtelif'il Hadis'te rivayet etmişlerdir. Yani e, ayetin başında geçtiği gibi, mümin kadınlara söyle bakışlarını sakınsınlar. Yani kadınlar da bakışlarını sakınmakla olmuşlardır. Bu rivayette buna muvafık olarak e, varit olmuştur. Yani erkek nasıl kadına bakıştan e, kendisine e, mahrem olmayan kadınlara bakıştan gözlerini kısmak zorundaysa aynı emir kadınlar için de geçerlidir. Yani kadın da e, aynı emre muhatap. Dolayısıyla Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ileride Ahzab Suresi'nde gelecek. Ahzab Suresi 53-55. ayetleri. Sonra tesettürle, kadının dışarı çıktığı zaman tesettürüyle ilgili 59. ayeti. Tesettürle ilgili diğer bazı hükümler de gelecek. Burada kişinin ev içerisinde olduğu zaman, bina içerisinde olduğu zaman yani imkanı e, böyle ortamlarda olur. Yani ev ortamında, kapalı ortamlarda. Kadın kapı arkasında, perde arkasında veya diğer bir odada erkek diğer bir odada. Bu şekilde harimlik, selamlık dediğimiz şey e, bunun gereğidir. Kadın ancak zaruret sebebiyle veya ihtiyacı sebebiyle dışarı çıkmasına izin verilmiştir. O mecburiyet sebebiyle çıktığı anda da Ahzab 59'da ifade edildiği gibi tam bir tesettürle çıkmak zorundadır. Yani Şöyle ele almak lazım. Bu Nur suresi 31. ayeti tesettürle ilgili bir emir içeriyor. Ahzab 59'da bir emir içeriyor. Nur 31'de ev içerisindeki tesettürü. Ahzab 59'da ise kadın dışarı çıkmak zorunda kaldığı zaman ne şekilde örtünecek? Onunla alakalıdır. Şimdi burada sahabeden de gelen tefsirlere dikkat ettiğimiz zaman ayette zikredilen kadının mahrem akrabalarına karşı Fesettürü. Ondan sonra bunların dışındakileri de bunlardan hiçbirisini göstermesinler diyerek e, böyle bir e, yol izlenmiştir. Sahabe bu minval üzere tefsirde bulunuyor. Yani mahremlerine karşı fıkıh kitaplarında işte mezheplere dayalı kitaplarda çok değişik görüşler ileri sürülmüştür. Fakat bu konuda sayı olanı yani delillerin gösterdiği delillerin desteklediği görüş şudur. Kadın mahremlerine ancak abdest azaları neyse bunları gösterebilir. Yani abdest azaları işte kolu, dirseğine kadar kolu. Bu yüzden i̇bn Abbas'tan gelen rivayette dirseğ ile pavus arasını gösteremez kocasından başkasına diyor. Yani kocası dışındaki mahremlerine. Yoksa mahrem olmayanlara hiç gösteremez. Yani Burada kastettiğim mahrem akrabalarına karşı, bu ayette sayılan mahrem akrabalarına karşı şu dirseyle e, pazosu arasını, omzu arasını gösteremez. pazu kısmını gösteremez. E, mahremlerine karşı işte abdest ağzalar, yüz, işte baş, saç, ayak. E, kadın demek ki mahremlerine karşı, mahrem akrabalarına karşı e, avreti bunlardır. Yani bundan ötesidir. Bunlara izin verilmiştir. Ama dışarı çıktığı zaman veya e, namahrem olanlara karşı bütün bedeni avrettir. Yüzün örtülmesinin emredilmesini ayrıca e, burada açıklamak lazım. Ayşe Radyalı'na da Allah ilk muacir kadınlara rahmet eylesin. Allah Teala başörtülerini yakalarının üstüne salsınlar ayetini indirdiğinde, yani bu Nur 31. ayetini indirdiğinde, onlar... Dışa giyilen elbiselerini, yani çarşafların dış elbiselerini yardılar, böldüler yani ondan parça kopardılar <gülüyor> ve bunlarla başlarını ve yüzlerini örttüler. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. Burada görüldüğü gibi işte iman böyle bir şey. Yani Allah'tan ve Resulü'nden bir emir geldiği zaman ikileme yok, bekletme, sürüncemeye bırakma yok derhal. Çünkü iman e, İman etmesini bilen bir insan, gerçekten imanı anlayan bir insan şunu bilir. Yani bizler Allah Azze ve Celle'nin kullarıyız, köleleriyiz yani. Biz e, mülk sahibi kimseler değiliz, Allah Azze ve Celle'nin emanetçileriyiz. Biz davranışlarımızda, fiillerimizde e, serbest değiliz. Bu yüzden Ahzab 36. ayetinde Allah'a iman etmiş erkek veya kadın, mümin erkek veya mümin kadın hiçbiri için söz konusu değildir ki Allah ve Rasul bir şey hükmetsinler de onlar başka bir şey tercih etsinler. Yani iman ile bu bağdaşmaz. İmana muhaliftir bu. Yani başka bir şey tercih etmez. Bu sebeple imanı çok iyi anlamış olan sahabeler, sahabe hanımları ikiletmeden yani işte ileride çarşaf alayım veya daha uygun elbise alayım o zaman yüzümü örterim. Böyle bir bekleme, sürünceme bırakma yok derhal hemen eteklerinin, elbiselerinin bir parçasını keserek, oya kopararak hemen yüzlerini örttüler diyor. Bu yüzden Ayşe ha onları takdir ediyor. Evet. Yine Ayşe ha diyor ki: "Baş örtülerini yakalarının üstüne salsınlar ayeti nazil olduğunda onlar peştemallarını alıp yanlarından yardılar. Yani parçaladılar ve bunlarla başlarını ve yüzlerini örttüler." Bunu da Bukhari, Ebu Davud, Taberi, Beyhaki, İsa bin Rahüye, Hakim, i̇bn Katan, İhkam'ın Nazar'da ve İbn-i Hatim tefsirinde Sayısdat'ta rivayet etmişlerdir. Safiye binti Şeybe radiyallahu biz Ayşe radiyallahu anhanın yanındayken Kureyş'in kadınlarını ve üstünlüklerini anmıştık. Yani onların fazletlerinden bahsetmiştik. Ayşe radiyallahu şöyle dedi. Şüphesiz Kureyş kadınlarının üstünlüğü, onların fazleti vardır. Allah'a yemin ederim ki ben Allah'ın kitabını tasdikte ve indirilenlere imanda ensar kadınlarından daha üstününü ve daha güçlüsünü görmedim. Nur Suresi'nde başörtülerini yakalarının üstüne salsınlar ayeti nazil oldu. Erkekleri evlerine dönüp Allah Teala'nın kendilerine kadınlar hakkında indirmiş olduğunu onlara okudular. Yani ayeti bildirdiler. Herkes bu ayeti karısına, kızına, kız kardeşine ve akrabasına okudu. Onlardan hiçbir kadın kalmayıp yani istisnasız bak. Hiçbir kadın kalmayıp Elbiselerine yöneldiler ve bunlarla başlarından aşağı örtündüler ki Allah Teala'nın kitabını da indirmiş olduğuna iman etmiş ve onu doğrulamış olsunlar. Yani tasdik böyle olur, fiille olur. Bu da işte imanın amel olduğu e, gerçeğinin fiili olarak yansımasıdır. Yani iman amellerle bağlıdır. Ameli olarak gerçekleşmek zorundadır. Yani ben kalben tasdik ettim ama fiilen uygulamıyorum. Böyle bir olay yok. Bunlar böyle tasdik ettiler. Sabahleyin namazda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında baştan aşağı örtülü olarak durdular. Sanki başları üzerinde kargalar vardı. Yani siyah örtülere bürünmüş olduklarını ima ediyor. Bunu İbni Ebi Hatim ve Ebu Davud say rivayet etmişlerdir. Ayşe radiyallahu anhadan diğer rivayette bu sefer muhacir kadınları zikrediliyor. Allah Teala ilk muhacir kadınlara rahmet eylesin. Allah Teala başörtelerini yakaların üstüne salsınlar ayetini indirdiğinde onlar dışa giyilen elbiselerinin en sık dokulu olanlarını yani böyle kaba, böyle ten göstermeyen onu ifade ediyor. Ortalarından yarlar ve bunlarla yüzlerini örttüler. Bunu Taberi ve Ebu Davud sayısından da rivayet etmişlerdir. Ayşe radıyallahu anh'ın yanına Üzerinde yüzü gösteren incelikte başörtüsü bulunan bir kadın girince Ayşe radıyallahu anh'a o örtüyü alıp yırttı ve şöyle dedi. Allah'ın Nur suresinde ne indirdiğini bilmiyor musun? Bunun üzerine ona kendi hımarını yani başörtüsünü giydirdi. Hımar yüzü örten örtü demektir Arap dilinde. Bunu Said bin Mansur ve İbn-i tefsirlerinden nakle Durul Mansur da suyti naklediyor. Diğerlerinin rivayetinde bu gelen kadının Hafsa radıyallahu anh'a olduğu tasrih edilmiştir. Beyhaki, İmam Malik Muatta'da, İbn-i bakanda, i̇bn Abdülber Abdilber, El-İstizkâr'da, Begavşer-i rivayet etmiştir. etmişler. Cil, Cilbâbül Mere kitabında elbani sahih olduğunu belirtmiştir. Rivayet lafızlarından birisinde Ayşe radıyallahu anh'a şu ifadeyi kullanıyor. Yani Allah'ın ne indirdiğini bilmiyor musun yerine. Sen işte Allah'ın Nur suresinde indirdiği ayete iman etmiyor musun? Neden bu haldesin diyerek böyle tepki verdiği geçer. Yine yüzleri örtmenin emredildiğine dair e, delillerden bir diğeri ilk hadisesidir. İlk hadisesi olduğu sırada, daha önce geçmişti geçtiğimiz haftalarda, Safan bin Muattal Radyalan onu görmüş Ayşe Radyalan'a'yı. O da Ayşe Radyalan'a da demiştir ki, Safan'ın istircağı ile yani bir bela, musibetle karşılaştığı zaman, İman edenlerin inna lillahi ve inna aleyhi raciun demesine istirca deniliyor. Böyle demesi üzerine uyandım hemen yüzümü cilbabımla örttüm ifadesi geçmişti Bukhara'nın duvar ettiği iftah hadisesinde. Burada önemli detaylardan birisi kadının amcası ve dayısının yanında yüzünü açmaması meselesi. Şabi ve İkrime şöyle demişlerdir. Bunlar Tabi'nin müfessirleri. Amca ve dayı bu ayette kadının zinetini gösterebileceği kimseler arasında zikredilmemiştir. Kadın amca ve dayısının yanında yüz örtüsünü açamaz. Bunu İbni Birşeybe, Ahkamın Nisa'da Ahmet bin Anbel ve İbni Hacer Fethülbar'de sayısınapla zikretmişlerdir. Burada e, bu isabetli bir sözdür. Tabiinin bu sözü. Buna muhalif de bir şey yok zaten. E, şimdi bazı insanlar kıyas veya aklı Yorumlarla şöyle diyorlar, işte Nisa suresi 23. ayetinde amca ve dayı kadının mahremleri arasında sayılmıştır. Dolayısıyla onun yanında niye yani yüzünü açamasın böyle e, itiraz edenler var, yani mahrem sonuçta diye. Bu itiraz yerinde değildir çünkü her şeyi en iyi bilen. Kullarına tebliğ ettiği şeriatta hikmet sahibi olan Allah Azze ve Celle, gördüğü gibi Nisa 23. ayetinde kadının veya erkeğin mahremi olan akrabalarını tek tek saymıştır. Yani kimlerle evlenebilir, kimlerle evlenemez. Bunlar tek tek saymıştır. Burada da Nur 31. ayetinde de sadece şunlara şunlara ziynetlerini, yani o ziynet iki türlüydü ya, o gizli ziynetlerini sadece bunlara gösterebilirler. Yani abdest organlarını abdest azalarını. Sadece bunlara gösterebilirler diyerek Allah Azze ve Celle bunlar tek tek saymıştır. Ve bunların arasında amca ve dayı yoktur. E Nisa 23'teki ne? O mahremlik meselesi. Yani evlenmesinin yasak olduğu kimseler zikredilmektedir. Şimdi akılla itiraz edenler diyor ki olur mu? Kadın işte onunla evlenmesi caiz değil. O zaman gösterebilir. Böyle bir şey yok. Mesela en basitinde, yani bu mantığın ne kadar çürük bir e, delil getirme, istidarlı olduğunu anlamak için şu misali verelim. Evli bir kadın, kocasından başkasına haramdır değil mi nikahı? Yani başkasıyla artık evlenemesi, evli. O zaman başkalarının avretini gösterebilir mi, Zinetini gösterebilir mi? İşte biraderi veya diğer e, namahrem olduğu bütün akrabalar evliyken bunlara haramdır nikah. Yani tesettürün, nikahın haram ile alakası yok. Burada Allah Azze ve Celle ziynetlerini gösterebileceği kişileri tek tek saymıştır ve burada amca ve dayıyı zikretmemiştir. Ve bu ümmetin selefi de bunu açıkça belirtmişler. İşte amca ve dayı her ne kadar işte evlenmesi haram olsa da onların yanında yüz örtüsünü açamaz, himarını açamaz diye bu ayetten bu hükmü açıkça beyan etmişlerdir. Şabi ve İkrime Raymanullah. Evet, burada e, bu konuyla ilgili bir hatırlatma daha yapalım. İlgili yazıyı ben siteye koymuştum. Mesela kişi evlendiğinde kayınvalidesi kayınvalideye göre bu kişi damadı olmuş oluyor değil mi? Ayette o da yok bakın evlenmesi, evlilikleri haramdır e, kayınvalideyle damadın. Ama ayette ziyneti gösterebileceğine izin verilen kimse arasında o da e, zikredilmemektedir. E, yani bunun meşru olduğunu gösteren, mesela e, kayınvalidenin damadına yüzünü açabileceğini gösteren bir delil de varit olmamıştır. Biz iman ediyoruz ki şeriat kamildir, din tamamlanmıştır. Böyle bir delil olsaydı bize ulaşırdı. Yani biz böyle bir delil bilmediğimiz sürece ayetteki hükümle amel etmek durumdayız. Bu sebeple e, damat kayınvalidesinin yanında, e, yani kayınvalidesi ona yüzünü açamaz. Ha beraber oturabilirler mi? Yani mahremlik sebebiyle. E, bunda bir sıkıntı yok. Bu aynı şey gibi. Mesela Ebu Kuaiz, Ayşe e, radıyallahu anh'ın süt dayısı veya süt amcası e, pozisyonunda. Ayşe radıyallahu anh'a ayetten hareketle onun yanına hiç girmemesini istiyor. Yani girmesine izin vermiyor. Allah Resulü ve vesselam'a da durumu söyleyince yani böyle yapmana gerek yok. O senin yanına girebilir diyor. Ama burada girebilir olması ona yüzünü açtığı manasına gelmez. E, fakat e, buradan şu çıkar sadece. Kadın mahremi olan akrabalarıyla Aynı odada bulunabilir. Yani haremlik, selamlık vücubu ondan düşmüştür. Ama yüzünü açamaz. zinet yerlerini açamaz. Örtülü bir vaziyette bulunabilir. Bu, bu istisna ifade eder. Yine önemli diğer bir konu tesettüre riayet etmeyen kadınlar. Bunların hakkındaki ağır tehdit. Basit değil bu. Görüleceği üzere. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki sınıf insan vardır ki onlar cehennem ehlidirler. Henüz onları görmedim. Bunlardan biri ellerinde sığır kuyruğu gibi kamçılar olup insanları dövecekler. İşte zabıtalar, polisler, güvenlik güçleri, Müslümanlara eziyet veren e, bu tip insanlar. Yani zalim yönetimlere hizmet eden e, kolluk güçleri. Diğeri vücutlarını belli edecek elbise giyen, işte İster darlığı sebebiyle, ister şeffaflığı sebebiyle vücutlarını belli eden, vücut hacmini veya tenin rengini belli eden dar elbiseler giye. Bu elbiselerle erkekleri meylettirmek için kırıtarak yürüye, saçlarını deve örgücü gibi başlarında toplayan kadınlardır ki bunlar cennete giremeyecek. Ve çok uzak mesafelerden bile hissedilen cennetin kokusunu dahi duyamayacaklardır. Bunu Müslim... İmam Malik, Ahmet, Deylemi, Beyhaki, Sünende ve Şuab-ı Liman'da, İbn-i İbn-i Sahih'in Taberani, Mucem-i ve Darimi, Sünende, Sayısnat'ta rivayet etmişlerdir. Abdullah bin Amr radıyallahu gelen rivayette, Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu, Ahir zamanda ümmetimden deve semerine benzeyen bineklere binen adamlar olacak. Yani arabayı tahsif ediyor Allah Resulullah aleyhissalatü vesselam. Mescit kapılarında inecekler. Onların kadınları örtülü çıplaktırlar. Yani bunlar aslında namaz ehli insanlar, cami ehli insanlar, mescide gelip giden insanlar. Ama kadınları örtülü çıplaktırlar. Saçları deve örgücü gibi kabarıktır. Onlar lanetlidir. Eğer sizden sonra başka ümmetler gelmiş olsaydı, sizin kadınlarınız onların kadınlarına hizmetçi olurdu. Aynı sizden önceki ümmetlerin kadınlarının size hizmet ettiği gibi. Yani şu manada, sizden sonra bir ümmet olsaydı, bir peygamber gelecek olsaydı... Sizinle savaşırdı, kadınlarınızda da cariye edinirdi. Tıpkı sizin, sizden öncekileri işte cariye edinmeniz gibi, küfür ehlini cariye edinmeniz gibi. Bu kadınların bu derecede e, kötü bir vaziyette olduğunu bildiriyor bu hadis. Bunu Ahmet İbn-i Hakim ve Taberani rivayet etmişlerdir. İnce ve dar elbisenin tesettürü sağlama işi Usame bin Zeyd radıyallahu an’ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, Kıpti dokumalarından dar bir rida veya elbise giydirdi. Ben de onu hanımıma giydirdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana neden kıpti kumaşından elbiseyi giymedin dedi. Ben de ey Allah'ın Resulü onu hanımıma giydirdim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu. Ona emret de o elbisenin altına kalın bir şey daha giysin. Onun kemiklerinin hacmini belli etmesinden korkarım. Bunu Ahmet, zeyr El-Muhtare'de, Taberani, i̇bn Sad, Beyhaki, bezar Hakim e, rivayet etmişler. Elbani, Semer-i hasen olduğunu belirtmiştir. Burada şuna dikkat edin bu rivayette. Usame bin Zeyd radıyallahu anh'a e, bu elbiseyi hanımına veriyor. Hanımı nerede giyiyor bunu? Dışarıda giymiyor. Yani kadınlar arasında veya mahremler yanında giyeceği bir elbise. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki yani o ince olması veya içinde bir şey daha giysin ki belli etmesin. Vücut hacmini belli etmesin diye. Başka bir şey daha giymesini emrediyor içinden. Çünkü vücut hacmini belli etmesinden korkarım. Yani bu kadınlar arasında da tesettüre riayet edilmesi gerekir. Yani evet abdest azaları kadınların kendi aralarında Göstermesi caiz olan yerlerdir veya mahremler arasında. Bunun dışında kalan bölgelerde de işte e, kadının ona göre giyinmesi lazım. Yani nasıl kadın kadınayız diye e, dar elbise giy giymemeli, şeffaf elbiseler giymemeli. Yani kendi aralarında da e, riad etmeleri gereken bir tesettür var. Ömer Radyalan şöyle derdi. Kadınlarınıza kıpti kumaşından giydirmeyin. Zira o şeffaf ve dağırdır. Yani altındakini belli eder. El-Münzir bin El-Zübeyir Rahimullah Irak'tan geldiğinde Esma binti Ebi Bekir radiyallahu Hanhanın gözleri kör olmasından sonra ona ince bir elbise gönderdi. Esma radiyallahu Hanha o elbiseye eliyle dokundu. Sonra şöyle dedi. Öf! Bunu ona geri verin, iade edin. Bu iade Münzir'e ağır geldi ve Ey anacığım o şeffaf değildir dedi. Esma radiyallahu anh'a şeffaf olmasa da vücudu belli eder dedi. Yani onun inceliğini sezmiş vücudu belli eder dedi. Bunun üzerine Münzir ona başka bir elbise satın aldı. Esma radiyallahu anh'a onu kabul etti ve bana işte böylesini giydir dedi. Bunu İbn-i Sattabakat'ta İbn-i Asakir tarihinde Hasen-i Sınav'da elbancil Elban Cilbabül hasen olduğunu belirtmiştir. Yine ayette e, işaret ediler. Bir diğer husus, kafir kadınlara karşı tesettür meselesi. Çünkü kendi kadınları ifadesi, yani müminlerden olan, Müslümanlardan olan kadınlardan başkasına bir yasaklama içerir. El-Kays bin el-Haris dedi ki, Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh, Ebu Ubeyde bin el-Cerrah radıyallahu şöyle yazdı. Bana ulaştığına göre Müslümanların veya muacirlerin kadınları ehli kitabın kadınlarıyla beraber hamamlara giriyorlarmış. Onları sakındır ve bundan yasakla. Diğer rivayette şu ziyade vardır. Çünkü Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş bir kadının kendi dininden olmayan kadına avretini göstermesi helal değildir. Bunun üzerine Ebu Ubeyde radıyallahu öfkelenerek söylendi. Kendisi öfkeli ve çirkin konuşan biri değildi. Dedi ki hangi kadın hastalık veya geçerli bir sebep olmadan sırf yüzünü ağartmak için hamama girerse yüzlerini ağardığı günde Allah onun yüzünü karartsın. Yani bir nevi beddo ediyor. Bunu Abdurrazzak i̇bn Kesir el-Adab vel-Ahkam'da ve Beyhaki sünneninde sayısınatla rivayet etmişlerdir. Ayette ul irbe geçiyor. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a diyor ki tabi'i tabiine gayri ulil irbeti Miner rical ifadesi Aklı kıt olup da topluma uyan, kadınları istemeyen ve onlara karşı şehveti olmayan kimseler demektir. Yani kadınlarla ilgili herhangi bir arzusu olmayan, cinsel bir isteği olmayan kimselerdir. Tavus dedi ki burada kadınlar hakkında bir düşüncesi olmayan ahmak kimsel kastedilmektedir. Yani bir nevi deli gibi kimseler kastedilmektedir. Ayşe radıyallahu anh'dan gelen rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarının yanına giren muhannes yani kadınsı davranan biri vardı. Onun kadınlara ihtiyacı olmayan erkeklerden olduğunu düşünürlerdi. Öyle sayarlardı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Hanımının yanına girdi ve bu Muhannes kişinin bir kadını vasf ederek, o öyle güzel ki önünü döndüğü zaman 4, arkasını döndüğü zaman 8 olur. Yani kırtarak yürür. Bunu ima ediyor. Böyle dediğini işitti. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. ''Bunun orada ne olduğunu bildiğini zannetmezdim. Bir daha sizin yanınıza girmesin.'' Diğer rivayette ''yanına girmesinler.'' Yani kadınlar onun yanına girmesin buyurmuştur. Sonra da ona karşı örtündüler. Yani perde arkasına geçtiler. Evet yani ulul irbe olan kişi böyle bir vasflamada bile bulunmayan kimsedir. Yani kadınlar hakkında bu vasflamayı da yapmayacak kimselerdir. Yani önce ul lirbeden olduğunu düşünmüşler bu adam muhannes kişinin. Yani bir nevi çift cinsiyette gibi. Fakat kadınlara böyle erkekler gibi vasfettiğini görünce Allah Resulullah Vesselam onun kadınların yanına girmesini yasaklıyor. Kölelere karşı tesettür Enes radiyallahu anh'den Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendisine hibe etmiş olduğu bir köleyle beraber kızı Fatıma radiyallahu anh'ın yanına girdi gitti. Fatıma radiyallahu anh'ın üstünde başını örttüğünde ayaklarına ayaklarını örttüğünde de başına yetişmeyen bir elbise vardı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onun örtünmeye çalıştığını görünce şöyle buyurdu. Bunda bir sakınca yoktur çünkü bunlardan biri baban diğeri de kölendir. Bunu Ebu Davud da Beyhaki rivayet etmişlerdir. Demek ki e, kölesi de, kişinin, yani kadının kölesi de aynı mahremleri veya diğer kadınlar gibi abdest azalarıyla e, muhatap. Yani o kısımları, onun dışında kalan kısımları örtmekle mükellef. Ebu Abdillah, Salim'in bin Sebelan'dan,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 Ne oldu ki diye sorunca beni Allah azat etti dedim. Şöyle dedi. Allah bunu senin hakkında mübarek kılsın. Sonra perdeyi indirdi. O günden sonra onu bir daha göremedim. Bunun nesai, sayı sınatları rivayet etmiş. Elbani, sayı sünnenin nesai de sayı olduğunu belirtmiştir. Burada da yani Salim Esebelan, e, mükatep köle şu manada. Kendi hürriyetini anlaşmalı olarak satın alır. Yani şu kadar miktarı ben çalışıp kazanacağım. Bunu sana getirdiğimde e, artık azat olmuş olacağım diye. Böyle bir mükatep, mükatep anlaşması yapar efendisi kabul ederse. Bu böyle bir pozisyondaymış. E, i̇şte daha önce rahatça Ayşe Radıyallahu anh'ın kölesi olduğu için yanına girip konuşuyor, onu görüyor. Fakat bir gün geliyor diyor ki artık benim tebrik et. Neden? Çünkü mükatebem bitti. Yani borcum artık tamamlandı. Bunun üzerine Ayşe Radıyallahu hemen perdeyi indiriyor ve bir daha onu göremedim diyor. Bu da sahabe arasında yani haremlik selamlık uygulamasının fiili olarak mevcudiyetini, yani uygulamalı örneğinin devam ettiğini gösteriyor. Çocuklara karşı tesettür meselesine gelince, Mücahit Rahimolla evi tıflillezine lem haru ala avratin nisa kavli hakkında dedi ki, burada ergenlik çağına gelmeden önce daha kadınların ne olduğunu anlamayan çocuklar kastedilmektedir. Evet, bunu e, Tefsir-i Mücahit de İyaz, Taberi, İbn Biatim ve Beyhakisay İstinatları yuvayet ediyorlar. Yani burada bir yaş sınırlaması yok. Bu tamamen çocuğun, e, yani kadınların durumları hakkındaki e, vardığı mertebeyle alakalı. Yani Bulu'dan önceki çocuklardan bahsediyoruz. Yoksa Bulu tamamen e, bu iş sarkıt olur da, Buluğa ermemiş çocuklara gelince kimisi bunları akleder, kimisi hiç oralı olmaz. Yani o durumlarına göre değişir. Yani az önce mesela Muhammed'in kişide Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasıl önlem alıyor? Buna benzer bir şey görüldüğü zaman çocuklarda, yani kadınların özelliklerine e, vukufiyet görüldüğü zaman artık ondan da e, tesettür gerekir. Bunda yaş sınırı yok. Yani kimisi 4 yaşında akla kimisi 10 yaşına gelir oralı olmaz. Yani bu tamamen kişilerin durumlarına göre değişir. Ses çıkaran ziynetler İbn-i Abbas ayaklarının yerine vurmasınlar kavli hakkında. Dedi ki burada erkeklerin yanında ayağındaki halhalı diğer bir halhala değdirerek veya ayağındaki birçok halhalı birbirine değdirerek ses çıkarmaz. Kast edilmektedir. Çünkü bu şeytanın işindendir. Diyor e, Taberi ve İbn-i Hatim tefsirlerinde Hasan-ı Sattan etmişlerdir. Yani Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam çam çıngırak ceres diye geçen işte bu şeytanın çalgısıdır. Eee yasağındaki ne benzer bir durum. Yani havhallarda böyle bir nevi e, tahrik unsuru da e, olabilir bu. Yani bu zinetlerini belletmek için ayaklarını kuvvetçe yere vurmasınlar. Yani birden fazla takı varsa, halhal varsa ayağında bunlar birbirine vurarak ses çıkarmasın veya biri bir ayağında, biri diğer ayağında bunlar birbirine vurdurarak ses çıkarmasın. Bu yasaklanıyor diyor İbn Abbas radıyallahu Evet 32. ayet Nur Suresi. Aranızdaki bekarları kölelerinizden ve cariyelerinizden elverişli olanları evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler Allah kendi lütfuyla onları zenginleştirir. Allah Geniş olan ve bilendir Yani Vasi ifadesi. i̇bn Abbas radiyalanmadan allah Teala nikahı emretmiş ve Müslümanları buna teşvik etmiştir. Yine Müslümanlara hürleri ve köleleri evlendirmelerini emredip onun bir zenginlik e, vaat ederek eğer bunlar fakir iseler Allah kendi lütfuyla onları zenginleştirir buyurmuştur. Ebu Hurey radiyalanmadan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dul kadın kendisi istemedikçe evlendirilmez. Bekar kız ise izni alınmadıkça evlendirilmez. Dediler ki Allah'ın Resulü onun izni nasıl olacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem susmasıyla buyurdu. Bunu Bukhar ve Müslim rivayet etmişlerdir. Yani burada dul ile bakire olan arasında bir ayrım var. İzin alma. Yani evlenme hakkındaki görüşünün sorulması hakkında. Mesela Hanefi mezhebi. Bu konuda saparak kadın eğer işte reşit ise e, e, kendisi evlenebilir. Dul ise ve reşit ise yani bu kendisi evlenebilir. Verilisi olmadan da evlenebilir diyerek sapıkça bir fetva vermişlerdir. Bunun gibi hadislere dayanıyorlar. Halbuki hadiste kastedilen şey şudur. Yani e, gerek selef gerek sonraki alimler e, bunlara pek çok reddiyeler vermişlerdir de burada anlatılmak senin şudur. Şimdi Dul olan kadına işte falanca sana talip oluyor. Ne dersin dendiği zaman onun susması yeterli değildir. Evet evlenmek istiyorum veya hayır evlenmek istemiyorum diye bunu açıkça belirtmesi gerekir dul olanda. Fark bu. Bakire olanda ise ona teklif edildiği zaman işte falanca sana talip oldu ne dersin kızım misal. O da der ki yani ben onu istemiyorum. Yani istemediğinde bunu açıkça söyler. Ama susuyorsa, ses çıkarmıyorsa bu olur. İkrar manasındadır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisi tamamen bu manadadır. Yoksa dul kadının velisiz bir şekilde kendini evlendirebileceği veya kafasına göre veli tayin edebileceği demek değildir. Enes Radyalan'ta Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam evlenmeye emredip bekar kalmaktan şiddetle yasaklar ve şöyle buyururdu. Sevecen ve doğurgan kadınlarla evlenin. Zira ben kıyamet günde peygamberlere sizlerin çokluğuyla övünürüm. Bunu Ahmet Bezzar, İbn-i İbdan Beyhak-ı Zeyr-ül Said bin Mansur, Hasen İsnab'da rivayet etmişlerdir. Ebu Hürre radıyallahu anh'dan Resulullah aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Şu üç kişiye yardım etmek Allah azze ve celle'nin üzerine bir haktır. Allah yolunda cihad eden, borcunu ödemek isteyen mükatep köle, ve iffetli olmak istediği için evlenen kimse. Bunlara Allah yardım edeceğini üzerine almıştır. Nesai Ahmed Tirmizi İbn-i Mace Hakim ve İbn-i İbban rivayet etmişlerdir. İsnada Hasen'dir. Said bin Elcübeyr dedi ki, Raimullah i̇bn Abbas radıyallahu anh bana evlendin mi dedi. Ben de hayır deyince evlen. Zira bu ümmetin en hayırlıları eşi çok olanlardır dedi. Bunu Bukhari ve Ahmet bin Hanbel e, rivayet etmişlerdir. Bu ı Muallak olarak rivayet etmiş. Ahmet bin Anbel mevsul olarak rivayet etmiştir. Yani bu metin en haylıları işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Bekir Radiyallahu anh, Ömer Radiyallahu anh ve onun gibi önde gelen sabiler, bunlar e, çok eşliler idi. Yani sen de evlen. E, yani çok evlilik burada mesela önceki hadisle birlikte ele alındığı zaman doğurgan kadınlarla evlenmek, işte ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla övünürüm buyurması bunları gözeterek evlenebilir kişi veya iffetini korumak için yani iffeti korumak için de bunu talep edebilir. Yani dörde kadar erkekler için bu müsaade, bu izin, ruhsat verilmiştir Allah Azze ve Celle tarafından. Burada da İbn Abbas radiyalarına Böyle bir teşvikte bulunuyor. Makıl bin Yasar radıyallahu anh'ten bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve ben soylu ve güzel olan fakat doğurganı olmayan bir kadınla evlenebilir miyim dedi. Yani kısır olan veya doğurgan olmayan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır buyurdu. Sonra ikinci defa geldi yine yasakladı. 3. sefer geldiğinde şöyle buyurdu. Sevecen ve doğurgan kadınlarla evlenin. Zira ben ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla övünürüm. Yani evlenmekte gözetilecek gayelerden birisi ümmeti artırmak. Ümmetin sayısını artırmak. Bunun niyet edilmesine teşvik ediyor. Bunu Ebu Davud, Nesai, Hakim, i̇bn İbn rivayet etmişlerdir. <gülüyor> Hasen İslâb. Seyl bin Sad radıyallahu anh'den. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir kadın gelerek ey Allah'ın Resulü sana nefsimi bağışlamaya geldim dedi. Bu durum sadece Allah Resulü aleyhissalatü vesselama has olan şeylerden biriydi. Yani bir kadının kendisini Allah Resulü aleyhissalatü vesselama bağışlayabilmesi, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dilediği kadınla evlenebilmesi, dilediği sayıda evlenebilmesi, ona has üzel olan hükümlerden biriydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadına şöyle bir baktı. Sonra hiçbir şey söylemeden başını yere eğdi. Kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hakkında hiçbir hükme varmadığını görünce oturdu. Derken bir adam doğrulup ''Ey Allah'ın Resulü senin ona ihtiyacın yoksa onu bana nikahla'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında buna mehir olarak verecek bir şeyler var mı diye sordu. ''Adam vallahi yok ey Allah'ın Resulü'' deyince ''Ailene git bir şeyler bulabilecek misin bir bak'' dedi. Adam gitti ve az sonra geri geldi. Hayır vallahi ey Allah'ın Resulü hiçbir şey bulamadım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar iyi bak demirden bir yüzük de mi yok buyurdu. Bunu Bukhari Rahimallah demirden yüzüğün cevazına delil getirir. Yani demirden yüzük kullanmanın cevazına. Adam tekrar geri geldi ve hayır vallahi ya Resulallah demirden bir yüzük bile yok. Ancak işte şu izarım var yarısı onun olsun dedi. Üstündeki Entari elbisesi. yarısı sorun olsun dedi. Seyyid Radyalan der ki, adamın ridası yoktu. Yani omuz üzerinden örtülen palto, cübbe buna benzer bir kıyafeti yoktu. Sadece işte entarisi gibi bir şey var. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ne işe yarar? Onu sen giyecek olsan onun üzerinde bir şey olmayacak. Şayet o giyecek olsa senin üzerinde bir şey kalmayacak buyurdu. Bunun üzerine adam oturdu. Epey bir müddet oturduktan sonra kalktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun döndüğünü görünce yani gittiğini görünce geri çağrılmasını söyledi. Adamı çağırdılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan ne biliyorsun? Yani hangi sureler ezberinde diye sordu. Adam şu ve şu sureleri biliyorum diye bildiklerini saydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani sen bunları ezbere okuyor musun diye tekrar sordu. Adam evet deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haydi git ben kadını sana verdim buyurdu. Diğer rivayette Kur'an'dan bildiklerini öğretmen karşılığında onu sana nikahladım buyurdu. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Bu da e, böyle mehir olarak manevi bir şeyin yani <gülüyor> maddi dışında manevi olan şeylerin de olabileceğini gösterir Tıpkı Ebu Talha ile Ümmü Süleym radıyallahu anhuma arasında... Yani Ümmü Süleym daha önce Müslüman olmuştu. Ebu Talha müşrik idi ve Ümmü Süleym'e talip oldu. E, o zaman Ümmü Süleym radıyallahu anh'a dedi ki... Yani senin gibi bir adam reddedilmez. E, fakat ben Müslümanım, sen ise kafirsin. Yani bu caiz değildir. Eğer Müslüman olursan senden para, altın, böyle bir şey istemem diyor... O da gidiyor, düşünüyor ve Müslüman oluyor. Bunun üzerine e, ona mihir olarak Müslümanlığı e, kabul edilmiş oluyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle onaylıyor. E, ne sayıda bunu e, mehir, sadak, bablarında rivayet eder. Yani manevi olan bir şeyler de mehir olabilir. Bazıları burada şöyle bir şeye gidiyor işte. Bunlar zorlama geliyor bana. Bilmiyorum yani doğrusu Allah bilir. İşte burada Kur'an öğretiminden dolayı ücret almanın cevazı gibi. Yani bu biraz zorlama geliyor. Bu tamamen mehir olayıdır. Tıpkı Ebu Talha'nın nikahında olduğu gibi. Yani manevi bir mehir olması. Yoksa burada Kur'an öğretiminden dolayı ücret alan kimseye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şiddetli tehditleri vardır. Sadece yani Allah'ın kitabından dolayı ücretin cevazının ifade edildiği ruhye meselesidir mesela hastaya kişi Fatiha ile ruhye yapar veya başka bir sureyle ruhye yapar bunun karşında mesela Ebu Said el-Kudri'den gelen rivayette veya diğer sahabelerden de geliyor İşte bir e, suyun başında konaklıyorlar e, kavmden yardım istiyorlar yiyecek içecek hiçbir şeyleri yok hiç kimse dönüp bunlara bakmıyor hiçbir yardım yapmıyorlar Yoksa bunların da yani sahabelerin de ücret alacağından değil esasında. Fakat e, kabilenin liderini bir akrep sokuyor. Bunlar koşa koşa bunlara geliyor. Sizde tiryak var mı? Yani sizde çare, ilaç, tedavi edecek bir şey var mı? Var ama diyor işte bunun karşında işte şu koyunlar vereceksin. 30 koyun istiyorlar. Bunun üzerine Fatiha ile Rukiye yapıyor sahabeler. Ve koyunları alıyorlar. Sonra tereddüte düşüyorlar. Acaba bu yaptığımız caiz oldu mu, olmadı mı diye. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da hakkında ücret aldığımız şeylerin en hayırlısı, en üstünü Allah'ın kitabıdır diyor. Aldığınız koyunlardan varsa bana da getirin buyuruyor. Yani bunun cevazını hem kavli hem fiili olarak onaylamış oluyor. Evet Allah izni verirse bir sonraki derste Nur suresi 33. ayetiyle devam edeceğiz. Bugün Isparta'da bırakalım. Sübhaneke Allahümme bihamdik ve eşhedü en la ilaha illallah tevhideke la ve estağfiruke ve töbû